Euzubillahimineşşeytanirracim, sünnetirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel'aqibatil mutlakil ve selamu ala ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Rabbiş ve sirli emr ve ruhdatan millisaniyel qavu kavli Vakfanna vakfiyrlana vakfiyrlana vakfiyrlana ente mevlana ansurna al qavmi l-kafulin Allahumma salli ala seydenen Muhammedin ve ala seydenen Hamdın kesivan, tayyivan ve ekenfih Milis selamovati ve mil EL ardi ve mil amashita misim barda salu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabib qulubina Muhammed. Cemal baba şükür olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam olsun. Tekrar bir aya geldik. Bizi bir ziyaret ettik Allahu Teala'nın sevgisi. Faklı aile, faklı sunana, faklı topluma Bizi kendi rızası için, kendi dinini yaşamak için, kendi kitabını anlamak için bir ayıtı Allah'a Allah Şüphesiz ki bizler aslında e, Cenab-ı Allah'ın Kuran-ı Kerim'de buyurduğu gibi, de uçurumun kenarında olan bir turunu tuttuk. Uçurumun kenarında e, cehenneme düşmek üzere olan, çukuruna düşmek üzere olan bir turunu tuttuk. Cenab-ı Allah bizi kurtardı. Bize iman nasip etti. Bize isham nasip etti. Bize kendini tanıması nasip etti. Işte bu Cenab-ı Allah'a, böyle bir Cenab-ı Allah'a, Kudret-i Cenab-ı Allah'a e, nasıl dua edilir? Konumuz dua. Dua e, müminin silahıdır. Bu çok adam, Müminin silahıdır. Cenab-ı Allah kuranı ı Kerim'de Kur'an suresinin son ayet-i son parçasını diyor ki duanız olmazsa Allah seni iyi Ne ehemmiyetiniz var? Allah seni ne yapsın? da çok farklı yorumlar yapılabilir. Demek ki dua Allah'ın rızasına kavuşmak için bir sebeptir. Ve duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayeti zaten duanın önemini söylüyor. Ee, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlere söyle diyor. Ya Muhammed diyor. Duaları çokça kabul ettiğimi ümmine söyle söyledi diyor. Ee, zaten duasız olmaz. Eğer diyor bir kul diyor e, buyuruyor. Bir kul diyor gece kalkar diyor. Değil mi? Gece kalkar. Eee beni zikretmezse de olur? beni incitmiş olur diyor. Beni zikreder. Beni zikreder. Kalkıp dalıyor, abdest almazsa ben alır, gene ben incitmiş olurum. Zikrede abdest alıp namaz kılmazsa gene beni incitmiş olurum. Yani incitmede derken yani, e, razı olmamıyor işte. Zikretti, uyandı, abdest aldı, namaz kıldı, dua etmezse gene de beni üzmüş, incitmiş olurum. Ve dua da derse son, Resul Aleyhisselam Hadis-i Kudsi'de dua derse ben onun duasını kabul etmezsem onu incitmiş olurum. Hani Allah diyor yani. Ben onun duası kabul etmezsem ben kulumun gitmiş olurum diyor. Demek ki bütün ibadetlerin kabul olması için e, Allah'a dua etmemiz lazım. Dua e, şüphesiz ki kulun kul olduğunu bir göstergesidir. Mustafa Hoca e, Salı günü e, bize genel bir sohbet eder. Salı günü e, üç aylarda yapılması yerkenle alakalı. Ben sadece üç aylarda değil de e, ölünceye kadar olmaz olmaz bir amel basacağım O da dua. Bir, bir konu anlatalım. O konu zannedersem e, diğer konularda ezmeden tek kolumuzu yeter inşallah. Konu bir e, bir hadise daha da anlatmak istiyorum. E, dua ya da zikir, Cenab-ı Allah'ı anma, Cenab-ı Allah birlikte olma hali, dua. E, bazı ameller var arkadaşlar, bazı ameller, bazı ibadetler var ki Cenab-ı Allah o ameli o ibadeti e, kabul eder ve meleklerde yazdırır o ameli. Özel bir amel, özel bir ibadet, özel bir zikir. Olabilir bazen, bazı ile kul arasında. Biz bu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Kendi söylem gerçeği ama e, biz Allah arasında devamlı bir şeyimiz olsun. E, özel bir ilgimiz, alfamız olsun. Özel bir ibadetimiz olsun benle Allah arasında. Yani bir fakir yardım ediyorsan, öyle bir fakir bul ki Kıyamete kadar sen de fakir resmi Öyle bir namaz kıl ki okulda namazlara kalır kimse bilgisi olmasın. Yani Allah da senin aranda özel bir yakınlaşma olsun. Hiç kimseye söylememen lazım. Ve oruç, öyle bir oruç tutuyorsun ki tutunmuş oruçta hiç kimsenin haber olmasın. Gümüzde bazen tam tersi oluyor. Yani oruç diyorsun, millete yemek için bazen işte kulağı duysun diye bak bugün oruçluyum falan. Haberin olsun. Başım çok ağrıyor. Niye oruç olduğum için? Gibi mesela. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, kul diyor, ee, namaz kılarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, hadiste muhtemel yatsı namaz olduğu söyleniyor. Semiyallahu lümen hamide, Allah hamd edenin hamdine şistif söyleyince, Hazreti Muaviye, Allah ona razı olsun. Rabbana lekel hamd. Rabbana Lekel Hamdi şöyle astı mavi sesli bir şekilde o yeni yeni imatmış ben tabirimle sıfır kilometre bir bedevi yeni mis soru bedevi takyuf aya namaz eken diyor ki Hamden kesiran, tajiban, muvveken fih mil el semavati ve mil el ve mil el şeyin diye bağlasın. Namaza söyse salasam diyor ki kim böyle söyledi diyor zat diyor ki sustum diyor yani korktum acaba yanlış bir şey mi söyledim yani kızdırdı mı öylesi klasana ikinci defa sesiyor üçüncü defa kim dedi böyle söyledi hamdan kesilen taiban veya kendi kim böyle Allah zikretti? ben de koptum da ya ben dedim dedi. vallahi diyor senin bu zikinden dolayı meleklerin hücum ettiğini gördüm diyor. Hücum etti menekler. Senin sözünü aldı. Allah'ın uzuru çıkarttı, aşağılığa çıkarttı Allah'ın uzuruna. Dediler ki ya abi ne yazalım? Seniz iketti ama ne yazalım? Allah dedi ki olduğu gibi yazın. Olduğu yazın. Kıyamet günü ben vereceğim. Yani <gülüyor> otomat yazsın mı? Otomat yazın. Hamden kesin, Taylom ve kenti milas semavi ve milardı. Yazın bırakın. Kıyamet günü ben vereceğim. Söyle bir şey. Ya. İşte bir söz söylesin, bir vakit yaparsın, Allah seni affeder. Bir söz. Halbuki belki de Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ol muhasebe büyük bir alim olmuş olsa abi ama daha sıfır kilometre. Yani korkudan ben bile diyemiyor. Acaba ben hata mı ettim? Gene aynı şekilde Resulü sallallahu aleyhi onun yanındaki bir sahabe, ya Rab, bilek elhamdü kemen yengagili ve diye vazim sesleniyor. Sesleri sen duruyor, duruyor, duruyor. Diyor ki 12 tane melek geldi. 12 melek geldi. Sadece olduğu gibi yazdı dedi Allah'a. Yaz. Ne yazayım? Olduğu gibi yazdı. Da. Bu zikir. Bu şükür. Demek ki Allah'la bizim aramızda öyle bir söz söyleriz. Allah razı olsun Allah kabul eder. Ama bana öyle bazen çekin söz söyleriz. Farklı olmadan, kabul etmeden Çekin söz söyleriz. Allah bazen bize gazap eder. Allah'ın gazabı değil de razı olduğu kulağına olur inşallah. Cenab-ı Mevla şöyle buyuruyor. Dua. Gizlice ve yalvararak Rabbinize dua edin. Gizlice ve yalvararak Rabbinize dua edin. Ve şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Rabbiniz dua, Rabbiniz dua ediniz, kabul edeyim demiştir. Dua edin ki kabul edeyim. Şimdi burada e, tazarru yani aslında gizli değil. Tazarru böyle e, iştahlı bir şekilde. <gülüyor> i̇stekli bir şekilde. Bıkmadan, usanmadan. Yani şiddetli bir şekilde dua edin. Şiddetli bir şey dua edin. Hasan-ı Basri Allah onlar razı olsun. Diyor ki Hasan-ı Basri Allah'ın kapısı diyor, daha durun diyor. Nasıl ki diyor, bir padişan kapısında durursanız, elinden sonra kapı açılırsa diyor, Allah'ın diyor kapısında durun diyor, devamlı dua edin diyor, kapı elinden sonra açılacak diyor. Değil mi? Güzel söz değil mi? Rabi'ye tadayı ne diyor? Çok kötü bir söz diyor. Kötü bir söz. Tamam olsun diyor ya. Dua'nın sonunda kapıya vur vura kapı açılır diyor. Ne demem lazım diyor ya Rabi'ye diyor. Hiç kapı kapanmadı ki diyor, kapı çağırsın diyor. Kapı devamlı <gülüyor> açık. Sen açık olan rahmeti geniş olan kapıyı nasıl kapatabilirsin ki diyor. Tamam ya ben Rabbi haklısın diye. Yani bir kadın erken hafif böyle gösteriyor. Açık olan kapıyı sen kapı tamam mı diye. Subhanallah. Büyüklerden büyük söz çıkar. Evet. Rabbinize dua edin. Kabul edeyim demiştir. Ben duanı biraz edebildim Masihim inşallah. Birkaç ayet, ise bağlayacağım inşallah. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin iliğidir. Dua ibadetin iliğidir diye bir Ne de geçiyor? Tıbrıslı'da doğrultuda geçiyor. Dua ibadetin, ibadetin ileriyle demiştir. Dua derken, şimdi istekli bir şekilde, tazar olur. Yani heyecanla, bıkmadan, usalmadan, cenab istemek lazım. Dua derken, duam kabul olmadı. Acaba duam kabul olmayacak mı? Ben dua diyorum, bir şey yaramıyor. demek lazım. Bir hadis yeri de şöyle buyuruyor. Kul kıyamet günü amel defteri açılır, vah Kul bakar, bakar. Ya ben buna işlemedim ki. Burada namaz var, şu kadar, şu kadar sadaka vermişim, şu kadar şunu yapmışım, hacca gitmişim, gelmişim. Umur'a gitmişim, cihada gitmişim, şehit olmuşum. Ya ben bunu hiç şey yapmadım. E sen de yanlış basın Bu nedir? Diye söylenince bu diyor. Düğün, sen dünyadayken istekle, o tazlar yok mu? Şevkle, istekle, aşkla yaptığın duanın karşılığı da işte bu. Sen mi falan zamanla şehit olmayı? Çok istedin. İşte ben bunu yazdım, şehit olacaksın seni yazdım. Sen demedin mi? Keşke ben hacı hacıya gitsem. mı? Gitmek için. E yalan. Ben kabul etmedim. İşte kabul olmuş sana. Kul diyecek ki, ah keşke dünya'daki bütün dualarım kabul olmaya da bütün hepsi burada olaydı. Yani keşke dualarım için kabul olmaya diyor, diyor. Evet. Ee, dua derken Şimdi hadiste ve etler bağladık. Şimdi biraz yorum yapmamız lazım. Bu ki arkadaşlar, e, ne düşünüyoruz? Şimdi manevi tarafı var. Korunda tasavvı sorular. Ne düşünüyoruz o adı erken? Şimdi genelde hani bir söz var. E, tövbemizin de ne ihtiyacı var genelde? Tövbeye ihtiyacı var diyor. Allah ondan razı olsun. Harbi, İki defa andık. İsmini ve kat size zikrederim ki, ruhaniyeti, maneviyeti burada olsun diye. Tövbemizin de tövbe ihtiyacı vardır. Aslında... Ee, dualarımızda genelde artık e, tekrarlı olmuş dualar ediyoruz. Bakın dikkat edin. Dua ederken hep aynı kelimeler söylüyoruz bazen. İşte Allah'ım bana iyilik ver, sağlık sıhhat ver, afiyet ver falan. Tamam Fatiha. Ya dua derken şöyle diyor. Dur. Ben ne yapıyorum? Kime dua ediyorum? Nasıl bir Allah'a dua ediyorum? Bu dua acaba makbul bir dua mıdır? Acaba bu razı olmuş bu dua mıdır? Böyle bir dua olabilir mi acaba? Hani? karşımızdaki olan kim? Allah dua derken kimle konuşuruz? Allah'la konuşuruz Bakın. duadayken kul Allah'la konuşur Allah'tan istiyorsun sen nasıl bir Allah? gücü kudreti sonsuz olan bir Allah eşi benzer denge olmayan bir Allah halık olan bir Allah gani çok zengin olan bir Allah şafi şifa veren bir Allah elvedud kulunu çok seven bir Allah elhabib kulundan haberdar olan bir Allah He? Sen böyle bir Allah'a doğru. Yani o şu o istekle Allah'ın isimlerini, sıfatlarını bilme şurla falan dua kabul olmaz mı? Vallahi olur. Billahi olur. Allah beni şahidim olsun. Ne zaman istekle huzura dua etsem Allah benim duamı kabul etti. Yani dua kabul oluyor. Çoğumuz zeminim duamız kabul olduğu zaman da olmuş. Doğru mu öyle adam? Evet. Çoğumuzun duamızın olmuşsa kanaal. Oldu mu Mustafa? Duamız kabulmüş. Ya yani yalan söyle. Benim duam <gülüyor> kabul olmuyor diye. Senin hayvana değildir o bu dua, o ayrı bir şey. Ama sen sam şekilde şeriata uygun dua et, Allah en de senin duanı kabul eder. Şeriata uygun bir şey dua et. Onun için dua ederken ne düşünüyorsun? ne yapıyoruz, kime dua diyoruz? O şuurla dua etmek evet. lazım, Tasavvur. Evet, dua ibadetin iliğidir. kemik ilik gibidir. Seher bin Abdullah şöyle diyor, Allah insanları yarattı ve onlara dedi ki, Allah insanları ayet veriyorlar dedi ki, bana münaceatta bulunuz. Yani bana dua ediniz. İsteklerinizi bana söyleyiniz diyor. kullanabilir böyle Cenab-ı Allah. Eğer bunu yapamazsanız, bana nazar ediniz. Yani, muhakkabe halinde olunuz. Devamlı Allah beni görmektedir. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Bu halde olun. Yani madem dua demiyorsunuz, dua acizsiniz, bayrağı oturduğu üzerinde deyin ki Allah beni görmektedir. Diyoruz. Oturun. beni tefekkür edin, beni gözüm benim sizi gözüm tefekkür edin. Diyor, bunu da yapamazsanız beni dinleyiniz diyor. Yani kulağı <gülüyor> kelamı dinleyin. Eğer bunu da yapamazsanız kapına bulunuz. Dilenciler gibi benim kapına bulunuz. Eğer bunu da yapamazsanız ihtiyaçlarınızı bana azediniz. Yani bir şekilde benden vazgeçmeyin. Bir şekilde benim kapım Şimdi e, dua'yı unuttuğum zamanlar doluyor bizim. Genelde yastı namazını kıldık, akşam namazını kıldık. Dua ettik mi? <gülüyor> ne dua ettik? Tekrar olmuş geldi bana değil mi? Hayıssuf? Doğum mu? Gel gel diyoruz. Selçuk? Tekrar olmuş geldi bana. Doğum mu sabah? Evet. Bak, tekrar olmuş geldi bana. Yani farklı bir evet. şey, yani dua ederken. Sen ne yani farklı ne zaman oluyor? Şuurlu da olunca. Şuurlu olunca farklı oluyor. O da artık haftalarda haftalarda sonra bir geldi, gelir? Ayda bir gelir. O da Allah bilir. Allah kevim adı. Evet. Hal yapılan dua, dua denen dua ile sulta mutlak olarak ihtiyaç halinde olması ve sıkıntı işte bulunan kulun başı içerisi olmaması. Halliyle yapılan dua, kul sıkışır. Artık dile olmaz. Artık kendi mesela maddi sıkıntı içerisindedir. Manevi sıkıntı çesedir, hastalara düşer olmuştur, musibet çesedir. Artık bu kul diler dili unutmaz, artı halde Allah azizdir, artı kalben kalben bir Allah demiştir. İşte bu halle yapılan duadır. Halle yapılan dua, kulun başı çaresi olmadı anda olmadı anda en kabul olan duadır. Halle yapılan dua. Yani sen çaresizsin. Son nokta olarak artık bütün kapıları denedin, son noktayı Allah'ın huzurundasın artık. Doktoru denedin, borcum var, sağa sola saldır, şunu bunu yaptın, artık yarabbim senin huzurundayım. Demek haftalarca başını yersin, böyle otursun. Dua etmene bile gerek yok. Elini açmene bile gerek yok. Sadece başını ey, başını ey, bekle. Başını ey, bekle. Allah'ım sen beni görmektesin, ben sana aciz bir kulunum. Başını ey, bekle. Dua, eee, yani kul olduğumuzun da bir göstergesi. Kul olduğumuzun. Cenab-ı Allah e, Eyüp Aleyhisselam'ı hastalık verdi mi? Evet. Bela musbiyat verdi mi? Malını o hepsini aldı mı? Aldı. Eyüp Aleyhisselam dedi? Saffetti mi? Saffetti. Ne kadar saffetti? Eyüp Aleyhisselam öleceğini bilseydi, gelen saffede miydi? Evet. Saffede. Çünkü Eyüp Aleyhisselam iki özelliği vardı. Birçok sabreden onu bir, hep söylüyor. Çok şükreden. Ebu Resul sadece sabreden bir kul de, Hem sabreden hem de şükreden. Ayet x geçiyor. O çok sabreden ve çok şükreden. Yani belaya musbetini yapıyordu, şükür ediyordu. Yani sabrın ötesinde bir şey. Bela gelince şükrediyordu. Allah'ım Allah'ım Bugün de geldi. Şükür içerisinde. Dua içerisinde. Belaya karşı dua. Ama allah Teala ondaki bizim şeyh efendi kitabını yazıyor. Allahü Teala ondaki hastalığı belayı musibeti malı bütçü iki elatla ne zaman e, kalbde dua etti zaman ne zaman acizetini ortaya döktü ve ne dedi bana bir zarar dokundu bana bir zarar dokundu en terhamu rahim dedi mi dedi mi dedi mi Dedi. Sen sen çok. Rahmet dedi. ne zaman ki acizetini ortaya dökün söyledi o zaman olur şifa geldi Allah Azze ve Ne zaman ortaya dökünce Eyüp Aleyhisselam, Allah ne yaptı hemen Yazıma geldi. Ama Eyüp Aleyhisselam sabretmeye devam ede. Allah da sabrı ölçüsünde ne baktı? Sahabın evine devam ediyordu. Ama acziyeti dikti örtü. Ente arhamen rahim dedi. Tamam dedi. Bana ya bir zahmet En Ente arhamen rahim Demek ki dua, peygamber dahi olsan kurtuluşu yok. Dua acı. sallallahu aleyhi ve sellem e, Bedir savaşında o kadar çok dua etti ki e, omuzundaki cübbesi yere düştü. Hazreti Bekir geldi cübbeyi aldı, omuzdan attı. Ya suyete atık. Kendine helak etti, dua etmekti. Bütün işte dua et, yeter atık ya sırada. Şüphesiz ki Allah seni görmekte ve sen duaına kabul edecek. Bayrısı sana ne diyordu? Ya Rabbi biz bir bir topluz. Yani bize helak edersen kimse kalmayacak. Sana yeryüzü boyunca kimse kalmayacak. Bize helak etme, bize yardım et diye çok dua etti Allah bu duayı. Ve ayate et diye söyleniyor. Ayateki. Evet. <gülüyor> Şimdi. Cüneyt-i yanına bir zat geliyor, bir kadın geliyor. Dedi ki, ey Cüneyt, benim, Allah ona razı olsun. Ey Cüneyt, benim oğlum kayboldu. Çocuğum kayboldu. Dua et de, Allah bana çocuğum nasip etsin, geri gitsin. Cüneyt-i dedi ki, evine git sabret. Kadın evine gitti, sabretti, geri geldi. Ey Cüneyt dedi. Çocuğum bulamıyor, sabredemiyor. Dua et de, çocuğum gelsin. Ey kadın evine gitti, sabret diyor. Üç tür, dört tür gitti, geldi, gitti, geldi. En son kadın evine döndü, oğlunun geldiğini gördü. Fakat bu sefer teşekkür için gene Cüneyd'e gitti. Abi Cüneyd abi babiş, bağda bir şey yapmadı, Gid, eve git eve dedi. Evine git sabret dedi. Kadın sabretemiyor, de geri geliyor. Teşekkür etme geri geldi. Dedi ki ey Cüneyt, çocuğumun geldi nasıl anladın? Dedi Dedi ki Cüneyd'e o adadı. Allah-u Teala, Dua ettiğin zaman sıkıntıda kalan, icabı eden ve sıkıntı gideren kimdir buyulmuştur. Yani sen o kadar sıkıntıya girmişsin ki Allah sen bu sıkıntını gördü, bildi ve sen duanı kabul etti. Ya yani sen dua etmesen bile o sıkıntıya var mı Allah sallallahu anh? Demek ki bazı insana dua etmesen bile o içindeki ah yok mu, yangın yok mu, Allah'a karşı olan o tazavvı yok mu? O böyle ediyor. İş ki, yani aziyetimizi dökmek aslında dua. Adama ineye tapıyor, faveye tapıyor, Hazreti Ali'ye Allah diyor, İsa Aleyhisselam, Zeyn Aleyhisselam Allah diyor, putlarını Allah diyor, Allah. sistemini Allah diyor, Allah gibi tapıyor. Eminim yüzde yüz diyorum arkadaşlar. Bu insanlar acayip sıkıştığı zaman, sıkıştığı zaman kime yalıyor? Allah. Puta mı yalıyor? Ey yüce put! ismini katmıyor. Günümüzün ineği diyor Hatırlarsanız. İsmini ben günümüzün ineği de içerideyim. Ey günümüzün ineği. Ey put. Çocuğum hasta. Şifa ver mi diyor? Evinin o, o kendi içinde vicdan bile bağırır. Yeter ulan diye. O, o vicdanı da Allah'a yarar. Allah'a yalamaz ya Çünkü sıkıntıya giden odur. Mekkeli müşrikler bile, Mekkeli müşrikler bile ne diyor? Eee Büyük sıkıntı, büyük bedel muslet olduğu zaman ne diyorlardı? Biz diyor, gökteki tanrıya alıyoruz diyorlardı. Yani bunlar işe yaramaz. Büyük sıkıntı da, gökteki tanrı. Yani Allah'tan bahsediyorlar. Mekke'de bu şukları. Evet. Allah'a sana olsun, bizler Müslümanız. Cenab-ı Allah bizi Müslümanlık nasip etti. Dua, tabii ki kul olduğumuzun unutmamamız lazım. Dua kul olduğunu unutmamadır arkadaşlar. Hakikaten de <gülüyor> Namaz kıldık, gittik. Namaz kıldık, gittik. Bir sürü ibadet yapıyoruz. Mesela günlük bir şey namaz kılıyoruz, sünnetlerini falan kılıyoruz, sohbetler geliyoruz. Şunu yapıp bunu yapıyoruz ama Dua olmazsa sanki yarım kalıyor. Bu neye benzer? Bir çiftçi düşünün arkadaşlar. Çiftçi tablayı temizlemiş. He? Traktörünü geçirmiş. Traktörü geçmiş. Almış, zehri atmış. bu dışı yapmış, tohumunu atmış. Sulamış, güneşi yemiş, toprağa gelmiş, yağmuru yemiş. Filizlemiş, büyümüş. Mısırı, buğdayı, alpası, her yani neyse. Doğru arkadaşlar. Domates, salatalı falan. Onu toplamadan gitse, akılsızlık mıdır? Akılsızlık mı? İşte dua budur. O kadar şeyi yapıyorsun, yani en son madde onu toplamaktır. Yani ürünü almaktır. İşte ürün de aslında duadır arkadaşlar. Yani o ürünü almayı e, vazgeçmemiz lazım. Orijinden. Elimizi açalım. Yani ya ve ektim, ektim, ektim. İşte biçme zamanı ya Rabbi. Bana bunu isteme zaman. Yani ülrunu toplama zamanından vazgeçmeyelim. Bu önemli arkadaşın. Şimdi dua salavat olmaz olmazdır. Doğru mu Seçim? Salavat olmazsız olmazdır. Dua da en başta e, Allah hamdla başlamalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirmeli. Daha sonra iste isteyeceğini hadise ortasında salavat getirdin diyor ortasında salavat getirin, daha sonra dua et en son sonunda salak getir Fatih'a oku Fatih nasıl bir daha salavat getir Neden böyle oldu sonuncu alimler büyütatları sen duan emmiyet olabilir Allah sen sana ve sen duana emmiyet emeği olabilir ama salavatın hürmetine, başında ortasında sonunda salavat getirdin ya belki o salavatın hürmetine, o salavat Cenab-ı Allah'a işleyecek ya. Yani o arada giden dua demek ya sıkışır da böyle. Cenab-ı Allah kabul eder. Salavatı rübbetine söküyor bakın. Zaten bir tavsiye diyor sahabe. Ya Resul ben dua ediyorum ama dua derken üçte birine sana e, salat salat salat getiriyor. salat salatu vesselamun aleki ya Resulullah diyor. Allahümme sallâ gelesiydin Allahümmeh gibi. Üçte birine salat getiriyorum. İyi mi çok güzel diyor. Ama artırsan daha iyi olur diyor. Üçte ikisi ya Resulullah getiriyorum diyor. İyi diyor. Artırsan daha iyi olur diyor. Daha sonra geliyor günler geçiyor. Ya Resulullah diyor. Dua etmeyeyim artık fazla. Bak bu salat getiriyorsun diyor. Çok güzel diyor. Bakalım. Salatın önüne bak diyor. Çok güzel böyle böyle yaptığın müddetçe Allah senin bütün duallarını kabul eder diyor. Ya, salat. Şimdi Arkadaşlar Biz Resulü salatı bir salat getirirsek <gülüyor> Allah bize ne yapıyor? Hadiste Ne verecek? On Salat getiriyor mu? Ben bir tane bir deva Allah'ıma e, Allah salli seyden, Muhammed diyorum. Ee, Cenab-ı Allah bana on salat ediyor. Yani on rahmet ediyor on defa. Ben yüz defa desem, Allah bana bin defa salat getirecek. Yani rahmet edecek, merhamet edecek bana. Salavatın böyle bir önemi var şimdi. Salavatın Resulü salatı sen mi anıyorsun Yani duana bereket ediyor. Duanın da ehemiyet olmazsa bile. Resulü salatı sen şöyle buyurdu. Nefsimi endator Allah yemin olsun ki kul Allah'a dua eder, ondan bir şey ister. Fakat Allah o kula gazar <gülüyor> etmiş olur. Aman Allah. Acaba biz içinde miyiz? Allah ona gazap etmiş olur. Onun için bu kuldan yüz çevirir Cenab-ı Allah. Fakat kul yine dua eder. Allah yine yüz çevirir. Kul tekrar dua eder. Allah bu sefer de yüz çevirir. Lakin kul buna rağmen dua eder. Şimdi birincisi olmakta Allah'a sırasın. Allah bize gazap etmesin. Ama devam ediyor. Yani Allah gazap etmiş ama kul duardan vazgeçmiyor. Devam o dua ediyor. Dua eder. Bunun üzerine allah Teala melekler der ki kulum benden başasına dua etmekten imtira etmektedir. O anda duasını kabul eder. Yani, şimdi Allah ona gazdırıyor belki de. Yanlış amel yaşamış. Hem dua diyor hem içki içiyor. Hem dua diyor hem kumam ölüyor belki de mesela. Ama duadan, tövbeden, istihbardan vazgeçmiyor. Harama bulaşı, tövbe istihbar ediyor, dua ediyor. Allah ona e, duası kabul ediyor ama kul da vazgeçmiyor. Isra'la dua ediyor. Ne oldu? Benden başka Allah olmadına, benden başka ilah olmadına kulum kabul etti. Bildi. Allahu Teala Celle Celaluhu Nefsi yarattı. Doğru mu? İşte acziyet. Nefsi yarattı. Nefse dedi ki, sen kimsin, ben kimim? Nefse dedi, sen sensin, ben benim dedi. Artiste bakalım. Bunu diyor bin yıl yakın diyor, bin yıl yani diyor, sen kimsin ben kimim? Sen sensin ben benim. Üç bin yıl sen sensin ben benim yani hiç şey yok. Cenab-ı hase bile geyatatmıyor nefis insandaki nefis. Üç gün aç mı bakıyor? O Savan ya, üç gün aç kalıyor. Sen kimsin ben kimim diyor. Sen Rabbel Alemin ol Allah'sın sensin diyor. Nasıl sen, aciz bir kolumu? Görüyordun mu? Yani o ucun şeye bak, haddesine bak. Sen Rabbele alemin ol Allah'sın yani. Rabbele alemin, aleme Rabbele Allah'sın diyor. Ben sen bir kulum yarabbim Bende bir şey yok. Evet. Ben size en son şunu anlatacağım. İnşallah güzel bir kısa var burada. E, hadis içeri. Bitireyim inşallah. Dua arkadaşlar. Gafletten uzak ve huzur kalp içinde olması lazımdır. Gafletten uzak, tam bir kalp huzuru içinde olması lazımdır. Şimdi. Resulü sallallahu aleyhi şöyle buyurdu. Över demişti. Allah-u Teala kalbi gaflet içinde bulunan kulun duasını kabul etmez. Kulun kalbi gaflet içindeyse duasını kabul etmez Cenab-ı Allah'ın Allah. In. Şimdi duamız niye kabul olmuyor? Orta çıkıyor mu? <gülüyor> çıkıyor değil mi? Niye duamız kabul olmuyor? Ya kalbimizde gaflet var. Gaflet perdesi var. Allah'ın kul arası 70 bin perde var diyor Resulü sallallahu 70 bin perde var. Ben de Allah'ın arasında. Hep gaflet arkadaşlar bunlar. Hepsi gaflet. Allah'tan olacağız. Allah'ın İkinci e kimde ezan okundu? Kaç yakıldık? Altımışlar. Bir ayet de. Bu neyin göstergesi? Gaflet. Halbuki Abdülkadir Gelin Hazretleri diyor ki, Ezan okunduğu zaman yerinden fırlamayan Allah'a büyüklük taslamıştır. Bir de böyle zatlara Allah suyluyor. Ezan okunduğu zaman yerinden fırlamayan Allah'a büyüklük taslamıştır. Allah Allah. Sözün büyüklüğüne bakıyor. E kalpte gaflet var, gaflet olunca namazdan da zeka almasını gafletle kılarsın, orucunu gafletle tutarsın, zikirini gafletle yaparsın. Niye? Gafilsin Allah'tan. Bu çok büyük bir aslınav arasında. İşte huzurlu kalp olmayınca e, kalpte e, dua kabul olmuyor. İşte duanın kabul olması için kalpte huzur olması lazım. E, bizim kalpte ne var? Duadayken bin bir çeşit şey var Ne <gülüyor> Nere neler var ki? Nere neler büyük? Esnem derdim. Ee, yıllarca sohbette dedim ya hani Fatma günü suçun dedim. derdim Fatma günü suçun bir var ya, Kalkta. dizi filmleri var, filmleri var, eğlenceleri var, falan. yani Allah'a amin olsun, yani eminim buradaki çoğumuz kardeşimiz böyle fazla film serpmekten, fazla dizi serpmekten uzaktır veya işleri hiç serpmiyordur. Yani inşallah böyle haftalık dizi programımız yoktur bizim. Sağol günü falan dizi var, çarşamba günü falan, hani kadınlar oturuyor böyle, Bugün çarşıma, aa bugün falan dizi var. Bugün perşembe, perşembe şurdur, kurtulma vadisi var falan. Allah'a müsaade da. Yani inşallah böyle bizim gün, günlük, haftalık, periyodlu halinde ee, dizi saatlerimiz otur. <gülüyor> e, olmasın umarım. Bize yakışmaz. Yani bize hedefi büyük insan arkadaşlar. Büyük hedeflerimiz olması lazım aslında. Yani Allah bizi Fatma günün suçunu araştırmak için mi dünyaya yolladı? Yok. Allah bizi namussuz o diziye, aşk adamına, aşk adamı da amca ile yeğen, yenge ile yeğenin ilişkisini ne yaptınız diye yollamamak için yolladı acaba. Ve Kutla Vadisi'nde Polat'la Memati Aslı'daki e, dostu e, dostun duvunu mi, mi yolladı Allah acaba Allah'a bunlar hepsi benle Allah'la perdedir arkadaşlar. Hepsi boş şeyler. Hepsi malayane, hepsi masfiullah dediğimiz Allah'tan gayret, Allah'ın razı olmadığı şeyler bunlar. Allah bizi niye yarattı? Alay-i'alliyyun <gülüyor> için yarattı. Ne için? Alay-i'alliyyun. Yani yüce makamlar için yarattı Cenab-ı Allah bizi. Ayet geçiyor. Alay-i'alliyyun. Allah bizi yüce makamlar için, Firdevs için, Naim için, adın cennetler için yarattı Cenab-ı Allah bizi. Allah bizi bunun için yarattı. Bir söz verdik Cenab-ı Allah'a. Deyince ne dedik? Evet. Evet. Dedik Cenab-ı Allah. Bela dedik. Kavala dediler ki. Bela evet. Ben sizin Rabbini de Cenab-ı Allah. Evet sen bize Rabbiyiz ya Rabbi. Bu sözü hatırlayın arkadaşlar. Şu an mümin olanlar müslüman olunlar, arttırsın namazı gezen kardeşlerimiz Allah'la verdiği sözü hatırlayanlardır. Hatırladığımız için Cenab-ı Allah ne yaptı? Evet biz konuştuk, kabul ediyoruz. Bak hatırımızda aslında. Evet. Biz konuştuk. Vallahi böyle söz verdik. Sözümüzü tutarız inşallah arkadaşlar. Bir de bu, bir de sözü unutmak olmaz değil mi? Evet. Duanı şatım. dua yapanın helal yemesi icap eder. Vesvese salırsam şöyle buyurmuşsun. Helal kazan, duan kabul edilir. Bu da yalnız arkadaşlar. Kolumuz dua. Kafet olmaması lazım. Hakk'ta Hastalık kalpte, film, çekler, senetler, Allah kadın, kız, çoluk, çocuk ee, şu arabaya geçeceğim, şu şuraya bir pencere takayım, şu bir televizyonun modeli büyüteyim, telefon LG olsun falan. Yani bu gibi şeyler arkadaşlar, kalpte varsa sıkıntı. Sıkıntı arkadaşlar. Bakın bir örnek. İstatist değil, değil. Kim neyle çok uğraşıyorsa o onun kalbindedir. Birçok almayakıyor. Dünya da kolay söylüyor. Yani Allah'tan başka şey dünya tır. Melekler de dünya tır. bir adam telefonla çok uğraşıyorsa yani günün yarısı saatlerine, birçok saatine telefonla, Facebook'ta, Twitter'de, ne bileyim, WhatsApp'ta, şurada bu da devam uğraşıyor bu adam. sonra şunu dese ki ben kanıtı telefon yok dese inanılır mı? Yalan. Doğru mu sava? Yalan. Çünkü niye? Bütün günü telefon vermiş bir adam. Bütün günü internet vermiş bir adam. Bütün günü televizyon vermiş bir adam. Nasıl kalp bir şey Allah olsun ki. Bir genç dedi ki, kardeşlerimiz bir tanesi, hocam da diyeyim, namaz kılıyorum zevk almıyorum. Namaz kılıyorum zevk almıyorum. Aynı ifade ifadesi bu. Namaz kılıyorum. Hocam, ya çiftine gelmiyor namaz kılmak ya. Ya kılıyorum namaz böyle bir zevksiz diyor yani. Fazla kılıyorum, oh diyorum yani. yani. Fazla kılınca bile rahatlıyorum, oh. Kıldım Allah'a şükür yani. Kurtulma var aslında. Yolduk, lamba ne diye gittik yani. Büyük bir şey söyledi. aklımıza televizyon geldi. Yani bir hastalık. onu firma kaçıyorduk. Şunu bildiğim için. Eve gidiyorsun. Çalışan bir arkadaş. İsim vermeyeceğim. Bazılarını sanıyorum. Eve gidince dedim, kaç saat evini söyledin? İfadem bu. Kaç saat evini söyledin? Vallahi hocam da bazen de akşam gidiyorum, geceye kadar. 12, iki, bir, ikiye kadar televizyon söylüyor. Bazen iki film üstü seyrediyor. İki film mesela. Yani sinemadır da devamlı matine. Anladınız onu. Yani iki film. İki saatten ne oldu? Dört saat. Dört saat boyunca. Üstüne diziler, dizi falan şunlar. Bunlar ne oldu? Altı, yedi saat, saat. Sonra adam kalıp ki, e, namazda zekalıyorum. nasıl ki? Ve da tam tersi. Bir adam saatlerce film serse. Sonra ki, ben bir namaz kılıyorum. Huşuyla namaz kılıyorum. Yalan. Nasıl, nasıl aşırı namaz kıyasın? Bir an önce kargıs seyrettin. Kadının bacaklarını seyrettin. Öpüşme sahnesi vardı, sevişme sahnesi vardı. Elle, gözle, dizle, aşkım, canım, hayatım saatlere seyrettin. Sonra ki namaz kıyasın böyle duruyorsun. Ya böyle durma ya. es, bir tane ağasım geliyor böyle sıratına. Ya böyle durma. Saatte geldi yani. Ben hiç geçerim, hepimiz geçerim. Ben. Yani sen 3 saat, 5 saatini film veriyorsun. Namaz kıyasın, boynun şeyde, kalbine yersin böyle, boynun böyle. Hani, Abdulkalim genel aster diyor ki Allah ona razı olsun. Namaz kılarken diyor, namaz kılarken başını diyor böyle eğmek diyor, takma deli de diyor ya yani böyle, bu takma deli de diyor, takma buzada diyor. Neden? Katte takma. Ama bu <gülüyor> katte 3 saat, 5 saat boyunca eğleş, namaz kırarken gayet samim bir şekilde namaz kırıyorsun. Ya bilmiyorum oviyana Allah biliyor oviyana mümkün mü arkadaş. Bu mümkün olan birşey değil aslında. Gerçi hiç olmak lazım arkadaşlar. Mümkün değil arkadaşım. Ben Allah'a ne devir veriyorsam Allah da bana o devir verecek. Öyle mi? Ben Allah'a kaç saat Allah da bana o kadar Ben Allah'a tercüye ettiysem Allah da bana böyle tercüye edecek. Sevgi karşılığı arkadaşlar. Ben bir adam atarsam Allah onun adam atacağım diyor. Ama Ben de bir iş yoksa Allah bana niye versin ki? Evet. Abdullah bir münazirden şöyle devretti. 50 sene var ki dua etmedim. Dua etmedim. Hiç kimsen de bana dua et diye tartanılmadım. Ne anladık? Hayır. Bak 50 yıldır dua etmedim. Kimseye demedim ha, bana dua edin. Kimseye dua da istemedim. 50 yıldır diyor. Bu sevinin adam ne halde? Rıza halinde. Bu bizde yok. Yani onu anlattık. Yani adam kalben mane öyle hale gelmiş ki her şeyini Allah'a tevkü etmiş. Yani Ghassan'ın meyit ifadesi var ya yani ölü kayıcısının ölü gibiyim ben diyor Allah'ın huzurunda. Allah bana ne yaparsa onu yapar. Eğer Allah ben cehennem layıksa ben cehennem, ben şey diye sütleyemem ben için cehennem. Allah bana bin bir türlü başım yüzüm üstüne. Kabul edemem Allah'tan. Ne verirse ona gazayım diyor. Biz bunu yapmayalım. Bakın böyle Özatlar gelmiş. Evet şu kısa anlatayım bitireyim inşallah. Çok hoşumaydı. Resulullah sallallahu zamanda Şam'dan Medine'ye, Mekke'den Şam'a mal götürecek götüren bir adam vardı. Bak bir adam. Kevran sahibi bir adam. Tüccar, bu zat aziz ve celil olan allah Teala tevkül ederek kafilele gitmez. Tek başına. Adam manla mükürü, atın, deversin. Aradı tek başına gider. Kafileye, kenara katılmaz. Bir kere Şam'dan gelmiş ve Medine'ye girmek üzereyken, birden ata suvarı olmuş bir hırsız karşına çıktı. Düşün, tek başına gidiyor, çölün otasında. Bir tane suvarı geldi eline, kılıçla karşında. <gülüyor> ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Heybetli, güçlü, kuvvetli. Mu muhtemelen ki sebebi değil. Dur diye bağırdı. Tüccar durdu. Ve hasım malımdır, bana yol verdi dedi tüccar, yani al şu malın mülkü, ben gideyim, çoluk çocuğum var, var, izin ver, gidim. Hırsız dedi ki, malın zaten ben malımdır, zaten ben senin malını aldım. Benim kastım sanadır, yani malını alacağım, seni de öldüreceğim dedi. Hırsız bu teklifi de evvelki gibi veddetti. Ya dedi adam dedi ki, ya aç şu malın mülkü mü, beni bırak, hırsız yok dedi, malını alacağım, seni de öldüreceğim dedi. Bu yüzden Tüccar dedi ki, ya Musa dedi. Abdest alayım, namaz kılayım, Allah'a dua edeyim. Hız dedi ki, aklına gelen şeyi yap. Namazı kıl, abdestler ne yaparsın yap dedi. Ben buradayım dedi. Yapabilirsin dedi. Bu yüzden Tüccar kalktı, abdest aldı. Dört sekre namaz kıldı Tüccar. Böylece ki Namaz kıldı. Sonra ellerine ellerini semaya kaldırdı. Ellerini semaya kaldırdı, dua etti. Ve duasında şöyle dedi. Ne dedi? Ya vedud, ya vedud, ya vedud. Diye haykırdı. Tüccar. Ey yüce aşır sahibi, ey yoktan yaratan, Veddükten sonra tekrar var eden, ey dilediğini yapan, Aşın dört tarafını dolduran, Yüzünün nuru hürmetine sana niyaz ediyor. Adam tüccar dua ediyor Allah. Yüzün hürmetine sana niyaz ediyor bütün mahlukata hakim olan kudretin ümmetine, her şeyi çevren rahmetin ümmetine sana yalvarıyorum ve senden istiyorum diye tüccar dua etti. Üç kez dua söyledi. Yani aynı duayı, zikri duayı üç tane tekrarladı. Ey çağız kanlıların kadar yetişen tüccar duasının bitmez karşına kır atlı, beyaz elbiseli ve yeniden nurdan bir süngi bundan bir suara dikildi. Eşkıya suvari gelince tüccar baktı ve ona doluyordu. Evet. Şaki yaklaşınca suvari ona hücum etti ve öylese bir davin dedi ki hırsız alttan düşürdü suvari. Hırsız düşürdü. Evet. Sonra tüccar geldi ve kalk ve bu adam öldürdü dedi suvari. Aşı süngü bu adam öldürdü dedi. Hırsız öldürdü dedi. Öldürdü tüccar, sen kimsin? Ben şimdi hala sen ben şimdi adam öldürmedim ve sen ilk defa gördüm de bu çorada bu vakide. Bu adam öldürmek için yatmıyor? Ben bu adam öldürmem. Bu üzerine suavi hırsız yana döndü ve onu öldürdü. Hırsız öldürdü. Sonra tüccara geldi ve bil ki ben üçüncü semadan gelen bir meleğim. Üçüncü semadan gelen bir meleğim. İlk defa dua ettiğinde semanın kapılarından bir kılıç şakası işittik ve bir vukat verdik. Kendi aramızda melekler kendilerinden. Bir vukuat oldu yeryüzünde dedik. Çünkü öyle dua etti ki Allah'a niyaz etti ki bir vukuat var dedik. İkinci kere dua ettiğinde semadan kapılar açıldı ve kılcımla başladı. Ateş kıvırdı ve kılcımla başladı. Üçüncü defa dua et etmez üst kama, üst semadan Ceval aleyhisselam geldi. Üst semadan Ceval aleyhisselam geldi ve dedi ki bu belayı kim nefedecek? Diye bağladı. Buyurunca Rabbime, Rabbime bu adama öldürmeye gören bana vermesi için dua et. Melek dua ediyor yani, bana nasip et bu adamı sen senin düşmanın. Ey Allah'ın kulu Abdullah, iyi bil ki kimsenin dua ettiğin dua ederse, Allah onun bütün sıkıntısını giderir. Bütün musibiyetini götürü o vardı musibiyetleri izale eder. Allah ona yardım eder. Sonra Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ziyaret ettiği bu zat, Hadiseyi Resul Sallallahu anlattı. Resul Sallallahu şöyle buyurdu ki ''Hiçmez ki e, acil Allah sana öyle güzel isimler Esman-ı Uslan tekin etmiştir ki yavudut vücud Bunlara dua edilirse, kavurdiler, bir şey sen ise Allah ona verir.'' Çünkü güzel bir kıssa. Değil mi Serkan? Çok güzel bir kıssa. Niye güzel bir kıssa? Aslında kıssa güzel yapan ne oldu? Yani o Sami'yı almış mı? Yani yavudut diye. Allah'a sığınması, Allah'tan istemesi ve Allah'tan başka <gülüyor> yardıma gerek kimsenin olmadığı bilmesi. Bu ne yaptı? Allah'a sığındı. Bakın, yardıma kim gelir? Şerefli melek gelir. Ya, bu çok şerefli bir iş. Yani böyle bir duaya şerefli bir meleğin gelmesi ve ne olur çok şerefli bir iş aslında. Evet, benim bir arkadaşım vardı. E ee, iyi bir kardeşimiz. Allah ona razı olsun. İsmi bende kalsın. Bir gün vardı ki Salih hocanın, Salih bu yıl ben de de e, hanımmadı. Daima yavrudu, yavudu diye zikine vardı. Ben alayım. Kapılar Kapladı önce kaplandı. Lambayı kıvattı, oturdu. İşte yavsattı önce. Evinle doldu. Yavudu, yavudu, yavudu zikine vardı gün kapı açıldı, ben bej bir adam, çok güzel yüzü, suratı, sakalı falan çok güzel hocam dedi, geldi salonla oturdu, bizi seyretti, odalara dolaştı, gitti. Biz hala çekiyorduk kokulardan. O zaman ilk önce e, sağ beklersiniz, daha sonra kokulardan çıkmayacak. Ya vedut, ya vedut. Sonra dedi, sonra de kim? Dedi ki bana hocam el suyu çekmedim. Bir ötüsü gün gel çıkmayan dedi. Korktum dedi yani. Dedim ki bu melek. Allah'ın her isminin bir meleği vardır. Allah'ın her isminin, ya vedud isminin bir meleği vardır. Allah ona bir melek yaratmış. Yani Allah adam sizi ziyarete gelmiş. Sen çağırırsan <gülüyor> çağırırsan cevap edilme kardeşim. Sen çağırmışsın. He? Cevap Aslında çok büyük bir olay. Bu mesele. Ama işte biz niye e, o zat arkadaşım korktu? Niye korktu biliyor musunuz? Bizim şu anki halimiz, şu anda ruhaniyetli maniyetimiz onun kalıda siklette değil. Hazır değiliz aslında. Biz şu an meleklerden bahsediyoruz, görsek korkarız. Resulü sana diyor? Cevaili diyor, 600 kanadıyla gördüm diyor. Bütün göğü kaplıyordu. Nereye baksam Cevaili görüyordum. Ne oldu? Korktum kaçtım. <gülüyor> ''Ee Hatice ört beni, ört beni, ya Hatice ört beni.'' Altı yüz kanadıyla, neyle baksana? Düşün, göğün burası ne bakayım, bir de şu takı bakıyorum. Herkese cebi yüz yüzü, aman Allah'ım ya. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah konuşunca ''Ee hanım dedi, dur dedi, Şuaib aleyhisselam kızı, sağlam bir kayın havası var.'' Ey, e, hanım dur dedi, şurada bir ateş göreceğim, bir patakalı var.'' ''Bir ateş vereyim, geliyim. Belki sizsiniz, belki yemek falan yaparız.'' Dedi. gitti. Gitti, ateşe açacak, ateşe ses geldi. ''Ey Musa benim, Rabbele alemin olan Allah'ım.'' dedi. Musa sen ne yaptı? Kaçtı. <gülüyor> Kaçtı Musa aleyhisselam. ''Dur ya Musa'' dedi. ''Korkma benden, benden Ayak Ayakkabılar çıkar, sen kutsal e, vadi ona tuva vadi desin. Ne oldu Musa aleyhisselam? Sakinleşti. Evet ya peygamber. <gülüyor> Demek ki Allah'ın ayetleri karşısında, Allah'ın kitabı karşısında, Allah'ın zikri karşısında hepsi yumuşatı. Son tut. ailekdot. Hazreti Ömer'in e, devrinde bir zat vardı. E, Bedes savaşına katılmış bir sahabenin yeğeni, Bedes savaşına katılmış bir sahabenin yeğeni, Hazreti Ömer'in danışmanı. Zat diyor ki, ey yeğenim diyor, ben Bedes savaşına katılmışım. Ömer'e söylesem de, beni kabul etse, olmaz mı? Olur amcacığım diyor yani. Sen danışmanısın Ömer diyor. Tabiinden. Danışmanısın. Tamam diyor. Diyor ki ey Ömer diyor. Ey halife, ey müminen Ömer diyor. Ben amcam diyor. Ben de savaşa katılmış. Sen de görüşmek istiyor. Olur mu diyor. Tam gelsin diyor. Çağırıyor amcasını. Gel amca diyor. Ömer seni çağırıyor diyor. Adama çay gibi gire, gelmez gire, de diyor. Ey Ömer diyor. Adaletli ol diyor. Allah sana diyor bir sürü ülkeler fethettim diyor. Hazine diyor, mal mülk dolu diyor, bana ne yemiyorsun diyor, bize de versene diyor. Bir de Hazreti Ömer neyle suçuyor? Adalestikle. Suçlayacak mısın? suçu o. Adalestik Ömer, mümkün bir yere gelmez. Fırat'ın kenarı diyor, bir kuzunun diyor, ayağa kaysa diyor. Ne yapalım diyor? Allah diyor, kıyamet diyor, mesela benden sorar diye. Ey Ömer diyor, o kuzunun diyor ayağı ne oldu? Ne oldu o kuzu? Diye söyledi, da kokaram diyor Ömer. Böyle bir Ömer dener mi adaletli ol diye? Hazreti Ömer ne yaptı? Adamın yerine fırladı adamı dövmek için. Bakın, o da sahabe Ve beni savaşa katılmış bir sahabe. Dövecek. Üzerine koşuyor. Tam dövecek, yeğeni ağrıya giriyor. Ya Ömer diyor. Allah diyor ki, Kuran-ı Kerim'de Cahil'ler satışınca selam diyen diyor. Öfkeni yut diyor. Yuttum diyor. <gülüyor> yuttum, yuttum. Diyor. yuttum diyor. Selam diyor. sağa selam olsun diyor. Yani selam diyor. Sana selam olsun. Hemen ayete hemen tatbik ediyor. Sana selam olsun. Öfkeni yut diyor. Yuttum. Cahilliler ne Çevirdim diyor. Çevirdim diyor. O yine diyor ki Vallahi diyor Ömer'den daha çok Ömer daha çok Kur'an'a saygılı birini göreyim diyor. Ona diyor Kur'an'dan bir ayet okununca diyor hemen diyor Allah'a diyor. Ve bütün şeylerin vakıf diyor. Kendi düşünceği vakıf da Kur'an'a uyardı. Mescidin evrenin karşısında işte büyüdülmüş Hazreti Ömer Halifet döneminde bir Çıkıntı var. O çıkıntı bir boru. Düşünün. Günümüz borusu gibi düşünün. Oradan e, akan sular o borudan yola atıyor. Yola akıyor. akıyor. Hazreti diyor ki bu ne no, olur mu diyor. İnsanlar diyor kalabalıklaştır. Geçerken diyor, ıslanabiliriz diyor. Ya yani damla yağmur sana Islanabiliriz falan diyor. O şeyi boruyu alıp çıkartıp atıyor. Damdaki. Yani insanlar ıslanmasın. Güzel bir şey aslında. Halkın yararına. Ne deniyor Ömer'e? Hazreti Ya sen ne yaptın? Onu e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle yapmıştı. Hazreti Muhammed koşuyor, bovuyor, sırtına şey alıyor, e, çimentin hazır, kumun falan alıyof. kendi eli harç yapıyor, aynısını yapmaya çalışıyor. Ve diyor ki, oldu mu diyor, aynısı böyle miydi? İyi bakın diyor yani. Hatta yolluyor, sen oradan bak diyor, sen de buradan bak diyor, aynı böyle miydi diyor yani, şu şekilde miydi diyor. <gülüyor> Allah Allah diyor, şuna bak ya. Yani sadece... Has Muhammed ya böyle mi? hatta adam ölüyor sağ sola. Aynı bu şekilde dedi mi diyor yani. Şekil itibariyle. Subhanallah ya, abi. Ya bu zatlara kurban olmuyor abi. Bu zatlara söylenemiyor laf ya. ya bu, bu, laf, bu zatlara laf söylemek insan ebedi cenab-ı ya. Allah bizi korusun inşallah. Abi. Ben Fatih'e versem o Fatih'e dansa küçük bir iki tane şey sözüm inşallah. Bana takabbur mine bihi Fatih.